Bir arkadaşımız kaşlarını aldı, kesti veya döküldü. Bir sebepten dolayı, şu anda boş olmasından dolayı psikolojik olarak da rahatsız. Acaba kaş ektirmesi caiz midir dedi. Şimdi herhangi bir sebep yokken kaşını aldırması caiz değil. Kaşını aldırması caiz değil. Sen önce kendi kaşını Allah'ın yarattığını aldıracaksın. Ondan sonra da ben psikolojik olarak rahatsız oluyorum bir ekeyim diyeceksin. Bu mantık değil. Bu Müslümanın mantığı değil. Müslüman Allah'ın emrine ve Allah'ın yarattığı şekle razı olan kişidir. Ancak yaratılışta zaman zaman imtihan gereği ne olur? Aksaklıklar olur. Cenab-ı Celle ve Alâ Hazretleri insanlar değişik şekilde yap. yaratılışında bir bozukluk olan kişiyi tedavi olur. Tedavi kastıyla bunu ne yapabilir? Alabilir. Mesela bir insan düşünün. Kaşları normal ama kaşın ortasındaki şu mekanda öyle bir kıl, tüy bitiyor ki baktığınız vakitte adamcağız hemen orası dikkatinizi çekiyor ve her bakan İlk buraya baktığından bakıyor. dolayı bundan psikolojik olarak çok büyük rahatsızlık duyuyor. O zaman şuradaki biten kıllarını alsa caiz midir? Caizdir. Çünkü bu nedir? Bu tedavi yöntemidir ve fazlalığın alınmasıdır. Ama şu kaşını alması ondan sonra da efendim ben bakanlardan rahatsız oluyorum onun yerine kaş ektireyim mi demek doğru değil. Caiz ja, de işte değil